hakikat olduğu için bunu itiraf etmemiz gerekiyor kardeşler maalesef nasıl hac İslam'ın beş temelinden birisi olduğu halde haccı da sulandırdıysa insanlar yani haçta bile gidiyor burada yapmadığını yapıyor mesela gecelik gibi bir kıyafette Kabe'de tavaf ediyor hacı kadın ne yapıyorsun abla dediğinde burada kardeşiz hep diyor e İstanbul'da düşman mıyız Orada pardüsü giyiyordun Çarşaf giyiyordun Burada nasıl yani Hacca gelince şeytan yok tabi Mekke mübarek şeytansız bir diyar Öbür günde şeytanı taşlamaya gidiyor Gecelik gibi bir kıyafette Pijama ile hacı efendi Burada ayağını Kabe'ye uzatmaz Orada hava sıcak diye Pijamasıyla çıkmış tavafa gelmiş Bu bir sulanma çeşidi işte Yani görüntü haç görüntüsü tabi Resmen haç pasaportu ile gelmiş o ama uygulamada haç ciddiyeti yok. Arafat'ı turistik bekleme merkezi gibi düşünmüş. Aynı şekilde bu Hasan Basri'nin o zamanki arkadaşlarının deyimiyle sanki cehennemde 50 sene yanmış da gelmiş gibi cehennemi gören bir adam gibi Allah'a davet eden, zikrullahı hatırlatan o haleti ruhiyesinde sulanlı olmuş. Yani birileri biz Cüneydi Bağdadi'nin peşindeyiz. E nereden gidiyorsun Cüneydi Bağdadi Ne anlayışla yaşadı Züht anlayışıyla Halifeler ayağına getirdikleri Hediyeleri bile kabul etmedi Sen halifenin eteğinden Geri gitmiyorsun Bir sulanma oldu Yani orijinal Bir tasavvuf Tarikat hareketi başladı Bu orijinalliği çıktığı günden beri Hasan Basri aratmayacak mantıkla devam etti Ama büyük bir Bulut tabakası da Tarikat dünyasını sektör haline de getirdi Bu sektörel sıkıntısı tarikatların Bir grup Müslümanın Neler İslam'da tarikat mı var Çek görbim siz, siz şirksiniz Desiniz kaybolun gidin İslam'a bir şey soktunuz Diye çıkışına neden oldu Bu nedenle Müslümanlar Asırlardan beri Tarikat var mı yok mu diye Tartışmak zorunda kaldılar Bazıları yok Ashab-ı kiramda tarikat yok Bu yeniden çıktı bidattır diyorlar Doğru yok Ashab-ı kiram Kur'an kursu kelimesini duymadılar Niye Kur'an kursunda hafızlık yaptırıyorsun çocuğunu Ashab-ı kiram Kur'an kursuna gittiler mi İmam Hatip giden oldu mu ashab-ı kiramdan Demek ki zamanın şartlarına göre Belli değişiklikler normal olup Müslümanların hayatına giriyor Ana ölçüler standartlar Bozulmadığı sürece de Bu Müslümanlara aittir Asa Bilal Abeşi minareye hiç çıkmadı. Kabe'nin sırtına iple çıktı. Kabe'den okudu ezanı. Füze gibi minareleri niye diktin İslam toprağına? Niye minareler İslam şiarı oldu? Demek ki belli şeyler kabul edilebilir oluyor. Tarikatlara kökten itiraz eden. Olmaz. Böyle şey yok. Şirk. Bunlar, bunlar kökten bunlar gavur. Hindu ismi bilmem Yunan'dan alınma sözleri doğru değil. Bu İslam'ın özünde olan. Hasan Basri'yi hareketlendiren ruhun adıdır. Kıyamete kadar da var olmalı.